Küçük düşünürler topluluğu çocuklarla felsefi soruşturmalar. Hazırlayan Özge Özdemir. Merhaba Açık Radyo'da Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Özge Özdemir ben. Yanımda dört küçük programcım var. İsimlerini söyleyip merhaba deyin. Hadi bu hafta böyle olsun. Tuna Çakır, merhaba. Merhaba, ben Toprak Şahlan. Merhaba, ben Sabah Koca. Merhaba, ben Ali Şencam. Ee, biz yine dışarıda konuştuk bu hafta ne tartışalım diye. Ve bu haftanın konusu olarak Giges'in yüzüğünü seçtik. Bu klasik bir düşünce deneyi aslında. Hikayemiz şöyle başlıyor. Çok eski zamanlarda Lidya Kralı'nın hizmetinde Giges adında bir çoban yaşıyormuş. Bir gün işte sürülerini otlatırken büyük bir fırtına ardından da bir deprem çıkıyor. İşte olaylar böyle derken yer yarılıyor. O da o yarıktan içeri giriyor meraklı bir çoban kendisi. Sonra aşağı indiğinde orada kocaman bir e, heykelle karşılaşıyor. Heykelin içinde de bir tane şey var bir iskelet. Üzerindeki işte kıyafetlerden anladığımız kadarıyla da güçlü biriymiş vesaire. Sonra iskeletin parmağında da pırıl parıl parlayan bir altın yüzük görüyor. Giges alayım mı almayayım mı derken sonunda yüzüğü alıp kaçıyor. Eve varıyor. Ertesi günde kralın huzuruna çıkıyorlar. İşte rapor verecekler. Giges elindeki yüzükle oynarken bir tuhaflık olduğunu hissediyor. Salonda işte insanlar Aa Giges nerede falan filan diyorlar. Bu işte bir iş var herhalde diyor ve salondan çıkıyor. Ve eve gittiğinde şunu fark ediyor ki yüzüğü böyle aşağı doğru çevirdiğinde görünmez oluyor. Tekrar yukarı doğru çevirdiğinde görünür oluyor. Böyle bir özel gücü varmış yüzüğün. Şimdi ilk soru şu, diyelim ki sizin böyle bir yüzüğünüz var, size görünmezlik gücü veren. Bu yüzükle ne yaparsınız? Sabah ilk olarak bu yüzükle bulunmak iste yani Bulmak istemediğim ortamlarda ama bulunmam gereken ortamlarda bulunulmayı denerim. Çünkü normalde hani fiziksel olarak orada olmak istemesem bile orada olmam gerekiyor olur böyle bir durumda. Ve görmezlik yüzüğüyle ya da Giges'in yüzüğüyle orada fiziksel olarak tam olarak bulunmadan bulunabilirim. Bulunman gereken ortamda bulunuyorsun. Kim için bulunuyorsun ki orada gözükmüyorsan? Hayır. Diyelim ki orada konuşulanları dinlemem lazım. Ha. Ama yani o, orada hani hoş geldiniz, merhaba falan demek istemiyorum. Ha, sosyalleşme yükünden kurtaracak seni Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Tamam. Başka? E, toprak sen ne yaparsın? Ben bunu çoğu şey için kullanırım. Baya baya her şey her saniyede kullanırım ben bunu. Ne için Çünkü, mesela? E, mesela ne bileyim hani herkes bir şey merak eder. Fakat ona ulaşamaz. Hani şey konusunda işte e, birlerini mesela görür, onlar konuşur, ama işte merak eder fakat şey yapamaz, e, ne olduğunu yanlarına gidip öğrenemez. E, bu yüzden hemen o yüzü ters çeviririm, ondan sonra ben giderim dinlerim. Ondan sonra geri gelirim. Son yüzü geri şey yaparım. Hı -hı. Bu diğer şeyler için de geçerli. Yani gizli konuşulan şeyleri izin verilmeyen aslında. Gizli konuşmaları dinliyorsun galiba. E, zaten zaten o diğer türlü bir anlamı yok ki. Görünmezlik <gülüyor> Yani diyor. bir gücü böyle kullanmayacaksan ne işe ha, bir yarayacak Bir yani mesela bu görünmezliği nerede kullanabilirsin ki? Hani doğru amaçla da kullanabilirsin. Mesela bir hırsız işte bir tane normal insan rehine aldı. Hı -hı. Ondan sonra ee, onun işte hırsızın arkadan geçip böyle kafasına levye indirebilirsin. Şimdi doğru amaç dedin. Az önce yaptığını pek doğru amaç gibi görmedin galiba gizli gizli dinlemeyi. Evet o doğru yani bilmiyorum. Bazen doğru amaç olabilir ama şimdi mesela işte yani hem yanlış olabilir hem doğru olabilir. Anladım. Peki normalde e, görünürken yanlış olduğunu düşündüğün bir şeyi görünmezken yapıyorsun sanki değil mi? Öyle Hı -hı. anlıyorum. Aynen öyle. Niye? Çünkü görünmezken yanlış olduğunu kimse anlamıyor. Yani kimse sana hesap sormayacak. <gülüyor> evet. Hesap öyle. sormadığımız sürece de yanlış aynen olur. Öyle. Yani Ne diyorsunuz? Ya, Nasıl yani? E, ya. O yüzden yanlış olduğunu biliyorsun. Ama ha. yapıyorsun. Kimseye hesap vermen ha. gerekmiyor. O zaman sen kendini düşünmeye başlarsın ki doğru bir şeydir. Bu yüzden devam edersin. Daha fazla yaparsın. Aslında bu bir şey yani sonuçta hırsız olarak çıkarsın. Öyle şey olabilir. Yani yapalım mı? Ben, ben yaparım mesela. Tamam, pekala. Tuna, ne diyorsun buna? Ben öncelikle şunu demek istiyorum. Ee, eğer bu yüzeye sahip olsaydım ve kullanmam gerekseydi, Sabanın dediği gibi bir ortamda kullanırdım. Ya bir kere toprağı dediğin, ya biraz saçma gibi geldi. Bir kere özeli işgal etmek oluyor kimse senin olmadığı için ama bence bu çok yanlış bir şey. Benim asıl olarak söylemek istediğim şey ise böyle bir yüzüğe sahip olmak istemezdim öncelikle. Hı hı. Çünkü şöyle ki e, Hobbit diye bir e, kitap vardır biliyorsunuzdur. Hı hı. O kitapta e, Bilbo adlı kahramanımız bu yüzüğün neredeyse aynısı gibi bir yüzüğü buluyor. Karanlıklar yüzüğü. Ve bu yüzüğü parmağına taktığın zaman e, görünmez oluyorsun. Hı hı. Ve bu yüzük e, hikayenin sonlarına doğru Bilbo'yu kendine esir alıyor bonsuz yaşayamıyor onu takmadan geçiremiyor hı hı. yani böyle bir şey hele böyle e, topran dediği gibi kullanılabilecek Hatta hırsızlık için her türlü kötü şey için daha çok kötülük için gibi bir şey olan bir şeye bir sorumluluğunu almak istemem iki bağımlılık yaratır ha iki tane sebebim var yüzüklerin Efendisi romanı ve filminden yola çıkarak şunu söylüyorsun bu yüzük sahip kim sahipse buna bu gücü kullanmaya başladı an itibariyle onu ele geçirecek. Evet. Yüzüğün kölesi Çünkü çok olacak. Çok güçlü bir e, varlık bunun, bence bu. Hı Yüzün kölesi olmasa bağımlılık olarak görüyorsun. Evet. Bir de ne demiştin? Bir şey daha dedin. Kötü amaçlarla kullanırsan bir şey olur mu? Kötü amaçlarda kullandığımızdan dolayı bizim ya, bizi de kötüye sürükler hı hı. ve bizim yararımıza olmaz bence. Pekala. O filmi ya da işte romanı görmemiş olsaydın da böyle düşünecek miydin? Büyük ihtimalle yine böyle düşünürdüm. Bu kadar sert olmasa da e, şeyim yine de böyle düşünürdüm. Hı hı. Çünkü çok yüksek, güçlü bir şeyi, bir insanın e, şi, sahip olması çok yüksek bir sorumluluk ve çok güzel bir şey. Ha sorumluluk demiştin tamam şimdi hatırladım. Hem bu sorumluluğu almak istemem hem de bu bana bağımlılık yaratır. Bir anlamda evet. da e, ben ben olmaktan çıkarım diyorsun galiba. Evet. Tuna baya bir açılım sağladı. Bunun üzerine kim ne demek ister acaba? Aliya Alya. Ben şunu söylemek istiyorum. Benim toprağın dediğinden anladığım şey böyle gizli konuşmaları dinlemek için görünmez oluruz. Ama ya böyle bana biraz kötü bir amaçla geliyor. Tabii böyle bir merak uyandırırsa, böyle melahat durumuna düşersek. <gülüyor> ya bir kere kullanılmasına sakınca yoktur. Ama böyle tekrar tekrar kullanırsak. Böyle Tına'nın dediği gibi bir bağımlılık yaratabilir. Tamam o zaman da sana şunu sormak istiyorum. Hani bir kere merak ettin gittin gizli bir konuşmayı dinledin. Yani o merak ettiğin şeyin bir kere tadına vardın. Kendini orada durdurabilecek misin? Ay bir dakika diyebilecek misin acaba? Bence bir kere yaparsak bir dakika yani daha yapmayayım diyebiliriz. Aslında şöyle karar verebiliriz. Mesela iki arkadaşımız dedikodu yapıyor hı hı. onların dedikodularını <gülüyor> <gülüyor> onların dedikodularını dinlemek için kullanabiliriz hı hı. ama eğer o dedikodu bize bir şey katıyorsa yani böyle keyfimizi bizi keyiflendiriyorsa eee o iş hoşunuza gider. <gülüyor> tamam. O dedikoduyu duymaktan memnun oldun. Ay bir tane daha bir tane daha derken... Ben ...bir günde hoşuna gitmeyen bir şeyle karşılaşacaksın. Büyük ihtimal olabilir yani bu da. Evet ama... Orada kendimi durdurabilirim diyorsun ama... ...sanki sabah buna katılmıyor gibi geldi bana. Bence kesinlikle kendini durduramayabilirsin. Çünkü ben bu yüzü ve gücü çikolataya benzetiyorum. <gülüyor> Şu an bu durumda en azından... Yani diyelim bir parça yedin tadını çok beğen. Hani ikinciyi yesen bir şey olmaz diyorsun. Sonra hani gidiyorsun oturuyorsun. Sonra aklına yine çikolata geliyor. Yine kalkıyorsun bir parça daha bir parça daha diyorsun. Sonra bir bakıyorsun devasa bir paket bitti. Sen de aslında Tuna'nın dediği gibi bağımlılık yaratır. Kesinlikle Güç bağımlısı olursun. Kesinlikle şu an. Toprak katılıyor musun ne diyorsun buna? Ee, ben de zaten bağımlı olacağını söylemiştim. E, bağımlı kesinlikle olursun Hı -hı. ama bu sırf kötü anlamda da olmuyor yani yani bağımlı kötü anlamda da şey mesela bu yüzüğün kullanımı sırf kötü anlamda olmak zorunda değil işte Hı -hı. mesela e, şey sizi soruyorum Sabah'a soruyorum Ali'ye soruyorum Tuna'ya soruyorum Hı -hı. nerede kullanacaktınız nasıl na, ne yapardınız ki yani i̇şte, Tuna işte... hiç kullanmazdım dedi mesela. Tamam o zaman diğer ikisine soruyorum. Yani ne, neyse. <gülüyor> Toprak diyor ki madem bu yüzünüz var kullanmamak tamam bunu anlıyorum ama kullanacağım dediğinde başka ne için kullanacaksınız ki bunu zaten mesela, diye soruyor. Mesela bir de bir şey daha söyleyeceğim. Mesela bu iyilik de olabilir. Şey e, işte bazı konularda senin iyiliğin için yani mesela birileri şey yapıyor. Senin yakın arkadaşın senin sırtından bıçaklıyor. Gidiyor farklı birilerini senin sırlarını anlatıyor. Bunu ee, onun yanında eğer görünür bir şekilde gidersek bunu o keser, o konuşmayı keser. Fakat görünmez bir şekilde gidersek bu konuşmayı hala devam eder ve biz de o, o insanın kötü biri olduğuna karar veririz. onu uzaklaşırız. Ee, ondan sonra uzaklaştığımızda da biz de mutlu oluruz, yararımız olur. Evet. Senin hakkında kötü konuşan ya da işte senin için iyi şeyler düşünmeyen bir arkadaşın var. Onun bunu ispat olacak senin için görünmez olduğunda. Birebir duyduğunda öyle. ispatlamış olacaksın. İspatlayınca da kendini korumaya alabilirsin. Aynen öyle. Bunu ispatlamadan kendini koruyamaz mısın? Başka türlü anlayamıyor musun bunu? Ya, görünürken yani anlaşılmıyor ha, mu? Görünürken de i̇şte yani Hı -hı. Ama eğer mesela tam net değilse veya... Hı -hı. Ee, i̇şte çok yakın bir arkadaşın olarak biliyorsun. Hı -hı. Fakat hiç düşünmediğim şekilde bıçaklıyor işte sırtından. <gülüyor> sırtından bıçaklamak ne, Hı -hı. neler yaşanıyor. Öldüm de. Ee, sabah buna bir karşı cevap verecek sanki evet. Evet her zaman gibi karşı bir cevap veriyorum. <gülüyor> Bence bu etik ve ahlaki sınırlar içinde doğru ve yararlı bir davranış değil. Şimdi sonuçta hani iyi bir şey doğmuş olabilir... Ama bunu her zaman bilemeyiz. Bu yüzden hani olasılıklara da baktığımızda yine etik ve ahlaki olarak neden ee, etik ve olmaz. açıdan doğru bulmuyorsun bunu? Çünkü yani ne konuştuklarından bağımsız olarak senin bilmeni e, istemedikleri bir şeyi başka birileri konuşuyorken bunu gizli yollarla öğrenmeyi denemek mantıklı. Bir şekilde bir şey gizlik ilkesini bozmuş oluyorsun. Kesinlikle evet. Yani Boşuna bunu yani. görünürken e, yapmıyorsan görünmezken de yapmamalısın diyorsun galiba Kesinlikle, sen. evet. Toprak bir cevap verecek galiba. Yine. Ee, şimdi şöyle zaten senin arkadaşın e, senin o dediğin gizli ilkesini bozuyor. Senin sırlarını farkı birini anlatıyor. Ha birisi bozuyorsa ben de bozarım diyorsun. Ya her, o, tam öyle demiyorum işte ama mesela e, bir kavgadasın mesela seni öldürecekler. Sen ne yaparsın? Öldürmelerini mi beklersin? Aman diyeyim o, ama onlar beni öldürecek ben bir şey yapmayayım. şey bozmayayım kuralları yasayı miyim? Mi galiba şöyle bir şey diyor Toprak ben öyle anlıyorum. Hani zaten arkadaşın sırlarını anlatıp o birinci gizli ilkesini bozma hareket oradan geliyor. Etik evet. olmayan zincir Aynı başlıyor mi? ben de o zincir kapıldım gidiyorum diyorsun galiba. Yani. Sabah bir şey diyecek yine galiba buna. Evet, hmm. e, şimdi diyelim birini öldürdün ama kendini savunmak için öldürdün. Hmm. Bu yasalarda çok farklı bir şekilde e, ceza olarak işleniyor. Ama e, yani kendi başka birini öldürmekle başkalarının sırlarını dinlemek arasında büyük bir e, fark olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> evet. Ve örnek bile verilemez bu konuda bence. Yani. Hmm. Hmm. Aile sen ne diyorsun? Ben aslında bu konuşmada daha fazla bu kimin haklı, kimin haksız olacağını karar veremiyorum. Hı -hı. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani Toprak birkaç önceki açıklamasında demişti ya siz ne olarak kullanıyorsunuz? Ee, ve iyilik demişti. İyilikten kastım böyle e, şey. <gülüyor> Mesela bir... Böyle ya pardon Hı -hı. birisine <gülüyor> hediye açık ya hediye Aha. aldın Hı -hı. o hediyeyi saklamak istiyorsun tamam bir takım böyle sürprizler yapmak için olabilir diyelim öyle bir şey mi evet bir sürpriz hazırlıyorsun sonra o sürprizi saklamak istiyorsun ama o sürpriz çok büyük bir sürpriz ve ya o sürprizi saklayabilecek boyutta değil o zaman o yüzüğü belki kullanabilirsin Tamam ancak sevindirmek gibi bir şey olabilir diyorsun anladım evet. Tundan sen ne diyorsun ben iki şey söylemek istiyorum. Birinci olarak ne kadar kullanmamayı tercih etsem de böyle eğer var olsaydı ve kullansaydım şöyle bir durumda mesela kullanırdım. Ee, bulunmak istemediğimiz bir ortamda bulunmamız zorunluysa mesela öncesinde oraya gidip sonra yüzükle geri çıkıp kimse fark etmeden gidebiliriz veya bir toplantı veya bir düğünde... Hı hı. Ek olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi Toprak demişti ki iyi, iyi şeylere kullanamaz mıyız demişti. Bence kullanabiliriz. Ve, ve e, gayet e, olası ama genel olarak gizliliğin şeyi iyi olmuyor. Hı hı. Son olarak da şey demek istiyorum. Bence bir sırrı. ...size verilen bir sırrı başkasına aktarmak... ...gizlilik hakkını ihlal etmiyor. Hı hı. Çünkü si size... E, ...A kişisi... ...B'ye sır verdi. de C'ye aktardı. A kişi B'ye sır vermeden önce... ...B'yi tartmalı. Sır verip veremeyeceğini öğrenmeli. Fark etmeli bunları. Çünkü ya gizlilik ihlali... ...bir kişinin özel hayatına girmektir. Onun yaptığı şeylerdir. Bu özel hayatını eğer buna paylaşırsa... Hmm. Bu istediği bu girmiş olur ve başkasına da paylaşabilir. Zorla özel hayatına girmedi diyorsun. Evet. Zaten o kişi kendi rızasıyla özel hayatını verdi ona. Evet. PK'yla şimdi tartışmaya devam edeceğiz. Küçük bir müzik arası verelim. Kaldığımız yerden devam edelim. worries no more Do the damn thing Do the damn thing Go ahead And do the damn thing Tartışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Giges'in görünmezlik yüzüğü sizde olsaydı ne yaparsınız diye tartıştık. Şimdi bir sorum daha var. Giges'in görünmezlik yüzüğünü bu sefer birine vermeniz gerekiyor. Bunu birisine verir misiniz? Hadi verdiniz o kişi onunla ne yapmalı? Tuna? Bir kere ben kesinlikle vermezdim. Çünkü en başta dediğim gibi en yakın arkadaşınız bile olsa... O yüzüğün gücüne ve büyüsüne kapılıp mesela diyelim verirken bunu lütfen bana karşı kullanma. Git başkalarına karşı kullan dese de ilk başta tabii ki gücü, gücü ve yüzüğü tam olarak anlamadığı için başkalarına göre başkalarına kullanır. Ama sonralarda güç ona bağımlılık yaptığı zaman gelip size de dönebilir bu iş. Çünkü herkes genelde şu anki dünyamızda para, güç ve şöhret olduğu zaman... Ki, ki, genelde bozuluyorlar çok <gülüyor> yüksek ihtimalle de. Pekala o zaman sen tutarlı bir şekilde savunuyorsun yani ben de kullanmam başkası da kullanmaz Bence de Yani fazla güç olağan dışı güç bağımlılık yapar İyi değildir Ayrıca bir güç yönetme sorumluluğunu getirir insan da bu gücü çok da iyi yönetebilmez diye düşünüyorsun Evet, evet başka ne düşünüyorsun sabah sen ne diyorsun Tuna'ya katılıyorum ama bir sorun var benim de. Neden başkasına vermemiz gerekiyor ki? Varsayalım öyle bir durum oldu. Vermen gerekiyor. Ha, tamam. Verir misin? Ya da verin kişi ne yapsın yani? O zaman Tuna'ya katılıyorum ama diyelim ki gerçekten gerçekten vermem gerekiyor birine. O zaman e, bu yüzün sihirli güçlerini en başta söylemem o kişiye. Kendisi en azından keşfedene kadar güvenli bu ortam oluşur. Hı hı. Keşfettiğinde ne yapacağımıza dair ama herhangi bir fikrim yok. Hı hı. Pekala. Alya? Ben de aslında e, Tuna ve sabadan daha farklı bir şey düşünmüyorum. Ama bence şöyle olmalı. Bu yüzük böyle eğlencesinde değil de daha çok böyle yani ciddi işlerde kullanılmalı. Mesela diyelim ajanlık olsun veya uluslararası işler olsun ama benim tek aklıma gelen bu konuda ajanlık. İşte öyle konular. Zaten ajanlıkta bir tür görünmezlik hali gibi, evet. gizli gizli bir şeyler yapmak. E yani bunu görünürken de yapıyor insanlar zaten. Evet. Ama biraz fazla gizlenip yapmalılar. Mesela benim bir arkadaşım ajan olsa, tabi büyüdüğümde, ya ona bu yüzüğü verirdim çünkü ihtiyacı var ve önemli bir iş için kullanacak. İşini iyi yapsın diye vereceğim ama. Öyle mi? İyi evet. ajan olsun. Ve <gülüyor> bunun sonucunda zaten bir bilgi elde yani böyle dedikodu gibi bir bilgi değil hı hı. böyle önemli bir bilgi elde edecek hı hı. o yüzden ben verirdim kullanması için tamam toprak Sen benim dediğim de full dedikodu değildi <gülüyor> bunu da söyleyeyim ayrıca aynı şekilde e, Aylin dediğine de katılıyorum zaten <gülüyor> ben de ona benzer örnekler verecektim e, mesela mafya çetesine girmek zordur onların kendi güven kazandırman gerekir fakat eğer sen o görünmezlik yüzüğünü takıp oraya girersen orada o zaman kimse seni görünmez ve buradan 6-7 ay e, sana kazanç olur. 6-7 ayın boşuna gitmez. Bu yüzden... Bu işleri kolaylaştırıyor. Ama Şimdi, zaten mafya çetesiyle işin olmuşsa artık zaten bayağı zorlayıcı bir alana girmişsin yok demektir. Yok hayır bu ben polislikten bahsediyorum mesela ajanlık hmm, Ajan gibi, ya da polis gibi insanlar dokunmasın. Evet aynen öyle. Zaten benim bir şey verdiğim örnek de arkadaşın sırrını söylemesi örnek de o da yine kendi iyiliğin için. Peki şey sorayım sana sen yüzü bir başkasına versen ve sen biriyle onun hakkında konuşurken hani gelip dinlesen. E sen yapıyordun ya yüzük sendeyken. Senin hakkında ha, konuşulanları ha, ha. gizli gizli dinliyordun. Şimdi bir başkası geliyor gizli gizli dinliyor. İster misin bunu? Hayatta istemem. Tabii <gülüyor> ki de. O yüzden yüzü vermem. sen yapsan olur, başkası yapsa? Ya hayır o tabii ki de. <gülüyor> ya ne <gülüyor> yapayım yani anne? Hani, Orada şimdi tabii ki de öyle düşünüyorum. Ben yapsam olur ama tamam normal ba, öyle sen yapsan yani. oluyor, o yapsa olmuyonun sebebi ne peki? Sen kendi kontrol ee, edebilirsin o demez mi? Ya o da edebilir. Fakat hani benim özelim o ama diğer insanlar yani diğer insan kendi şey bakış içimden düşünsek diğer insanlar için aynı şekilde düşünmem. İşte, diğer insanlara e, demem onların da özeli var falan diye o kadar demem ama mesela yani şeyde farklı insanların bana böyle bir şey göstermesini beklerim. Tamam, Bu da işte zaten sen kendi doğanın, özel hayatına saygı göstermesini istiyorsun ve gizli kekesini evet. korunmasını istiyorsun. Evet. Ama gerektiğinde ben korunmasam olur da diyorsun sanki. İnsanlığın doğasında var zaten. Herkes aynı düşünüyor. yani. Ha, anladım. Şimdi anladım. Bunu şey yapmasın, karşısına savunmaya çalışmasın. Herkesin Hı -hı. kökünde böyle bir şey vardır. Böyle bir eğilimi var insanın diye evet, düşünüyor toprak. Yani, ne diyorsunuz buna da şey sabah? Benim düşündüğüm toprağın isteğini düşünebileceğidir. Ne, ne bir daha söyle toprak isteğini düşünebilir ama saçma saçma değil falan filan gibi bir şey söylemeyeceğim hı hı. çünkü e, ne olduğunu bence anlayabiliyor <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde. Hayır sen... ama yani? Hı -hı. Diyelim polisin eline verdin, o zaman onlar da birinin eline verdi, o da birinin eline verdi, o da o da o da kötü bir insanın eline geçti. Seni geldi o öldürdü. Sen, vermiyorum diyeceğim seni. Tamam da ondan önce. Yani sen gene olarak o gücü Yok, hayır, ben. pekala, o gücü birinin e, kullanmasını dönüp dolaşıp sana zarar vereceğini düşünüyorsun galiba. Evet. Pekala Tuna sen ne diyorsun? Böyle toparlayalım programı yavaştan ya ben ilk baştaki kararıma hala sadığım çünkü her zaman ya bir kere ek olarak ekle, eklersem her zaman herkesi kendimiz gibi düşünmememiz lazım. Biz o yüzüğü aldık diyelim iyi amaçlar için kullandık böyle genelde filmlerde olur ama kötü adam falan yakalama gibi şeyler bu konu altından ilerleyen gibi şeyler yaptık. Ama başkasına verdiğimiz zaman onun da bizim gibi düşüneceğine emin olamayız. En yakın arkadaşımız bile olsa hiçbir zaman bir kişiyi ailesi ve kendisi dışın, kendisinden kadar iyi anlayamayız. Sen zaten insanın kendisini de anlayamayacağını düşünüyorsun. Yani yüzük bende olsa ben evet. bile değişebilirim. Kendime bile güvenemiyorum aslında diyorsun. Evet. Ki bir başkası nasıl güveneyim? Pekala bu hafta Küçük Düşünürler topluluğunda Giges'in yüzüğü miti üzerinden güç kavramı üzerine tartıştık. İyilik, kötülük, doğruluk, eğrilik, haksızlık ve benzeri kavramlar üzerinden ilerledik. Çok güzel bir tartışmayı teşekkür ederim sizlere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Küçük düşünürler topluluğu Çocuklarla felsefi soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir